İnternet gitti galiba birden kapandı. Ee, on emri aldığından bahsetmiştik Hz. Musa'nın. Hz. Musa, Musa e, o emri almaya gittiğinde o sırada yalnız kalan Yahudiler yaramazlık yapmışlardı biliyorsunuz. Yahudiler çok kararsız bir tablo çiziyor bize. Kararsız bir millet tablosu çiziyor bu dönemde. Bir de arkadaşlar Kenan Diyarı'nda o dönem çok tanrılı bir dinin olduğuna inanılıyor. Hala ispatlanmış ya da üst üzerinde anlaşılmış bir konu olmasa da kimi araştırmacılar tek tanrılı bir din olduğunu vurgulamak istiyor. Kimisi çok tanrılı bir dinin olduğunu vurgulamak istiyor. Ki Yahudiliğin tek tanrılık vurgusunu kuvvetlendirmek için. işte gelip Gidip gelme şeklinde dönüş bir kararsızlık dönemi geçiriyor Yahudiler. Altın buzaya tapma devri var biliyorsunuz hikayesi var. Yani Musa'dan çok emin değiller. Ee, böyle onların emin olması için daha çok vaat almaları gerekiyor. Bu şekilde düşünebiliriz Yahudi tarihini. Sürekli emin olmak istiyorlar. İleride mesela kendiler için bir kral isteyecekler Allah'tan. İşte Hz. Musa bu sefer onları e, çok inandıracak, onlara bağlayacak, on emirle dönüyor. E, ve on emiri aldığında Tanrı'yla e, bir şekilde yüzleştiği, temas ettiği ne inanılıyor. İşte bu e, Parlayan, yanan bir alev arkasından görünüyor Tanrı Hazreti Musa'ya. Bunun için e, tekvir ve çıkış kitaplarını e, okumanızı tavsiye ederim kutsal kitapta. E, işte burada bu on emirle başlayan dönemde bundan sonra hep Tora diyeceğiz. Tevrat'ın e, emirler bir hukuk sistemi şeklinde anlaşılabilecek emirler dönemi başlıyor. Yahudiler bundan sonra Tanrı'dan emirler alıyorlar, bunları uygulamak zorunda kalıyorlar. Şimdi bu 10 emirler çıkış kitabında ve tesniye kitabında anlatılıyor. Aslında iki esas şeyi var kısmı var, 10 emrin. Bunlardan Bunların bir kısmı Tanrı ile insan arası ilişki, bir kısmı da insan, insan insanlar arası ilişkiyi belirliyor. En önemlisi başka ilah olmayacak, benden başka ilah tanımayacaksın diyor. Oyma put yapmayacaksın kendin için diyor, bunda detaylarına giriyor. Göklerde olan, yerde olan, suyun altında olan, hiçbir şey, olan şeylerin hiçbir şekilde suretini yapmayacaksın. Onlara eğilmeyeceksin, onlara ibadette bulunmayacaksın, tazimde bulunmayacaksın diyor. Üçüncüsü Yehova'nın Rabbin ismini boş yere almayacaksın. Bundan sonra Yehova ismine Yahve ismine Yehudiler kullanmayacaklar. Başka e, şekilde işte ya Haşam diyecekler ya Adonay diyecekler. Bu kutsal Tanrı ismini e, tabiri caizse çok ağızlarına almamak için çaba gösterecekler. Dördüncü madde hemen Sept günü ile ilgili, Cumartesi ile ilgili. Tekvin kitabı der ki Tanrı'da altı günde ademleri işte gökleri yeri yarattı, yedinci günde dinlendi. E, bu da işte Tanrı'nın bu yaratılışını hatır, yaratışını hatırlatmak için yedinci gün e, ibadete ayrılıyor, dinlenmeye ayrılıyor Yahudi geleneğinde. İşte bunun da on emirde yeri var. Ta en başındaki Yahudi adetlerinde e, emir e, yeri var ve bu sadece işte aile reisinin ya da erkeklerin sorumlu olduğu bir şey değil ee, kitapta da kitap Mukaddes'te söylendiği gibi sen oğlun kızın kölen cariyen hayvanların işte kapında olan garibin diyor. Bunların hepsi, hiçbir yani hiçbir Ademoğlu iş yapmayacak. Çünkü Allah, Rab gökleri, yeri ve denizi, onlarda olan bütün şeyleri altı günde yarattı diyor. Beşinci madde babana ve annene hürmet edeceksin diyor. Sonra katletmeyeceksin, zina etmeyeceksin, çalmayacaksın. Komşuna, komşuna karşı yalan şahitlik etmeyeceksin. Komşunun malına tamah etmeyeceksin. Evine diyor, işte karısına diyor, kölesine, cariyesine, öküzüne. Eşeğine ya komşunun hiçbir şeyle tamah etmeyeceksin diyor. Çıkış kitabındaki 10 emir. Çıkış kitabı 20. bab 2 ve 17. ayetler arası. Şimdi o zaman Hz. Musa adımını attı ya e, vaat edilmiş topraklar kısmına e, daha ulaşmadılar ama e, işte ilk şeyini vaadini almış oldu. Hz. Musa yalnız ulaşamadı. Kulüs civarına gelemedi. Muav bölgesi var orada vefat etti. İşte bu e, İbraniler kabilesini bu topluluğu e, kutsal topraklara götürebilme ulaştırabilme vazifesi e, Musa'dan sonra yeşu tarafından gerçekleştirildi. İşte bizi bu Yeşil ve ondan sonraki döneme hakimler ve krallar dönemi diyoruz. Şimdi ilk dönem İbrahim peygamberle başlayan ahitleşme sonra onun oğlu İshak İshak'tan Yakub'un Yakub'dan şey Yakup soyundan işte Yakub'un 12 oğlundan gelen Yahudiler ve en son şey ne derler Hz. Musa ve Mısır hayatını gördük Mısır'dan çıkışı gördük. Bu ilk dönem Şimdi e, ikinci bir dönem diyebileceğimiz hakimler ve krallar dönemi var. Bu dönem aynı zamanda e, mabet dönemi, ilk mabet yapılacak. Birinci mabet dönemi. İsrailoğulları Kerem Diyarı'na geldi. Var edilen topraklara geldi. 12 kabile şeklinde yerleşti bunlar. İşte kabile ve milliyetçilik çok önemli. Hz. Yusuf, e, işte Yakub'un oğullarından gelen ırklarını... Bir kez daha burada ortaya çıkarlar Oradaki kabileye ayrıldılar ve bu kabileler hakim adını verdikleri yöneticiler kabile liderleri tarafından idare edildi. 10 tane kabile kuzey bölgesinde, 2 tane kabile güney bölgesinde yerleşti. İki güneydekiler önemli. Bunlar Yehuda ve Benyamin kabileleri. Üsttekileri 10 kabile diye anıyoruz. Bunlar hiçbir zaman birbirleriyle anlaşamadılar ve e, o dönem belki de diğer milletlerden etkilendikleri için başlarına bir kral istediler. O dönemde küçük küçük kabile reisleri tarafından yönetiliyorlardı. Kendileri için bir kral istediler e, ve Tanrı onlar arasından Saül adlı kralı çıkardı. Kur'an e, ifadesine göre Talut durumu. E, Saül ile aynı dönemde Davut ortaya çıkıyor. Önemli bir figür olarak. Ve işte Yahudi tarihinin, İsrailoğullarının en kuvvetli, en şahşaldığı dönemi Hazreti Davut'la başlıyor. Kral Davut. Onlar için kraldır. Peygamber değildir. Ve Kitab-ı Mukaddes'te Hazreti Davut'a ve Süleyman'a çeşitli günahlar atfedilir. Davut işte impara, şey, bir komutanının komutanı da askere gönderir. Mesela onun karısıyla evlenmek için böyle günahlar atfedilir kendilerine. Dolayısıyla peygamberler anlayışı, peygamberlik anlayışı bizimkinden farklıdır Yahudilerin ve Kral Davut diye anılır Yahudi geleneğinde. Şimdi Davut Aleyhisselam Yahudileri bir araya getiriyor. Kudüs çevresinde Kudüs merkezde olmak üzere Kenan bölgesinde bunların tamamen yerleşmesini sağlıyor. Ama Kendisinden sonra oğlu Süleyman'la ki o mabeti inşa edecek. Artık biz Yahudi e, dininin, ırkının, milliyetinin nasıl anıyorsak, çünkü bu üç unsur birbiriyle birleşmiştir. Bugün dahi ayrılamaz birbirinden. E, yeni yeni işte haberlerde seyrediyorsunuzdur, izliyorsunuzdur. Ee, Yahudilerin çok büyük bir kısmı Amerika'da ve Amerika'da çok dindar Yahudiler, biz Yahudiyiz, Siyonist değiliz, ee, biz işte Netanyahu'nun e, politikasını onaylamıyoruz diye bir ayrım yapıyorlar. Yani Yahudilik bir dindir e, diyorlar, Yahudilik bir ırktır diyenleri de çıkıyor. Ama Yahudiliğin Siyonizm gibi e, ideolojilerle, öğretilerle, alınmasına karşı çıkan çok sayıda Yahudi var. O yüzden başlangıcından günümüze kadar Yahudilik söz konusu olduğunda ırkı, dini, milliyeti, ideolojiyi birbirinden ayırmak zor. Bunu bu yüzden söyledik. İşte bu Yahudi kimlik Süleyman Peygamber döneminde en çok inşa ediliyor. Aynı yani mabetin inşa edilmesi gibi. Mabetin inşa edildiğini hatırlarsanız o dönem Yahudilerin de çok pardak bir dönem geçirdiğini hatır, çok rahat bir şekilde aklınıza gelecektir sizin bu bilgi. Şimdi Hz. Davut döneminde dedik ki yerleştiler bu topraklara. Mısır'dan Mezopotamya'ya kadar olan bölgelerde e, İsrail kabilelerinin bulunduğunu biliyoruz. Ama Kudüs merkezinde Hz. Süleyman mabeti inşa ediyor, ilk mabet. Bet Hamiktaş e, diye anılıyor bu mabet, kutsal ev demek. E, ve 953 yılında, Milattan önce 953 yılında mabet inşa ediliyor. Ve birinci mabet dönemi başlıyor. Bundan sonra bir dönem mabet yıkılana kadar, ikinci mabet yıkılana kadar, Yehudilik eşittir mabet ve mabet çevresinde onun içinde gerçekleşen uygulamalar olacak arkadaşlar. Tamam mı? Bundan sonra mabet kalkacak. Modern dönemde sinagog gelecek. Yeri geldiğinde söyleyeceğiz. O zaman biz bu döneme birinci mabet dönemi diyoruz. O zaman daha güneyde artık Yahudiler, kuzeydeki kabileler şu anda güçlü değiller ya da işte Kudüs'e bağlılar güneyde böyle ilimde sanatta gelişmişlik dönemi yaşamışlar Süleyman Peygamber döneminde. Şimdi Hz. Süleyman'dan sonra bir oğlu başa geçiyor. İşte ondan memnun kalmıyorlar. Başka bir oğlu başa geçiyor falan. Ama detayları bırakırsak önemli olan şu. Üste yukarıda 10 tane kabile vardı ya bu 10 kabile arkadaşlar 2 tane kabileye karşı çıkıyor ve bu bölge, onların bulunduğu bölgeyi, pardon ben her yorumları görmemişim Ses alamıyoruz. Çok kesik kesik demişsiniz. Ben yani sesi çok yüksek ayarladım ama bir kere bağlantı gitti. Yine gidip geliyor mu acaba? Şu an iyi diyorsunuz. Pardon. Ee, deminden bir yorumlarınızı görmemişim. Bir saniye. Kaçırdığımız önemli bir şey var mı diye. Benim yorumlar kısmı Murat Bey'i gördüğüm kısımda kalmış. Baştan, baştaki kısımla ilgili sorular varsa. Beş kitaba Tanah dedik. Tanah e, tekvinin kesi. Arada seslileri çıkaracağız. Nevi imin peygamberlerin neysi? Ketuvim kitapların kesi. Tanah e, İbra, İbranice e, şey beş kitabın. Beş kitap üç bölüme ayrılıyor. Yaratılış kitabı, peygamberler kitabı, e, peygamberler ve kitaplar diye. E, bunun Bu üç bölümün İbranici adının e, baş harflerinden oluşan ve kolay hatırlamamızı sağlayan e, bir şey adlandırmak. Tevrat'ın ilk beş kitabı. Talmud'dan sonra bahsedeceğiz. Talmud sözlü gelenek ve e, şey daha sonra ortaya çıkan geleneği yansıtacak. Tanah ilk 5 kitabıdır. Evet bu ilk 5 kitabın ilgi de tekvindir. Bağlantımız kopmuştu arada. Hatta siz 15 dakika mı diye sormuşsunuz. Ben hiçbirini görmemişim. Kusura bakmayın. Mısır'dan çıkmak neden önemli? Esaretten kurtuluyorlar. Ee, İsrailoğulları sürekli bunu vurgulayacak. Biz çok zorluklar çektik ama bunun sonunda şey yapabildik yani kendi azmimizle, çabamızla şey, e, kurtulabildik diyecekler. Çok kesimi oldu falan demişsiniz. E, metinde sorun var. Netimizde sorun var. Evet nette sorun var ama hatta biz işte wireless olmasın falan diye ben okulda e, girmeye çalışıyorum. E, işte okulun interneti daha iyi diye düşünüyoruz ama bugün hep problem oldu. Daha sonra videoları dinlediğimizde problem oluyor demişsiniz. Sanırım ses için demişsiniz. Ben de %100 yani yaklaşabilirim inşallah daha fazla problemler yoktur. Evet ne demiştik? Mabet inşa edildi demiştik. Yukarıdaki 10 tane kabile vardı ya, 10 tane Yahudi kabilesi. Onlar başından beri güneyle anlaşamıyorlar ve Sami diye bölgesi deniyor oraya tabiri caizse isyan ediyorlar, bağımsız oluyorlar. Böylece Yahudi Krallığı ikiye bölünmüş oluyor. Kuzey Krallığı ve Güney Krallığı diye. Aslında bölge olarak Kuzey Krallığı daha büyük ama etki olarak Güney Krallığı daha etkili. Çünkü tahmin edebileceğiniz gibi mabet orada. Davut ve Davut soyu orada, oraya yönetiyor. Küçük olmasına rağmen o bölge her zaman daha etkili olacak. İşte bu kuzeydeki topraklar, M.Ö. 722'de Asurlular tarafından Asuriler tarafından kuzeyden onların bölgesine gelen Asuriler tarafından istilaya uğruyorlar, sürgün ediliyorlar ve Asur İmparatoru onları Asur topraklarına götürüyor, Bu bölgelere de Asurileri yerleştiriyor. Kendi milletinden insanlar yerleştiriyor. o dönemde ama Davut soyu hala güneyde mevcudiyetini sürdürüyor. Kuzeydekiler Asura sürgüne gitti, güneydekiler 200 yıl daha yaşıyorlar. Onlar da 586'da önce Babil Kralı Nebukat Nezar ya da Buhtun Nasır da denir ona, tarafından işgale istilaya uğruyorlar ve bu sefer de güney kabileleri Babil sürgününe gidiyor. Sürgün çok önemli bir kavram Yahudilik'te. Bu sürgün olmasaydı, oradaki tecrübeler olmasaydı bugün karşımızda duran Yahudiliğin bu şekilde gelişmiş olmayacağını söylüyor araştırmacılar. Sürgüne gittiler Babil'de. Peki orada ne oldu? Şimdi Babil'de Yahudiler artık orada e, hayatlarına başladılar ama sürekli bir e, matem anlayışı vardır onlarda. İşte mezmurlarda geçer. Babil ırmakları kıyısında oturup Siyon için ağlarlar. Hep eski günler için matemde bulunurlar. Biraz da orada bu ilk sanki Yahudilerin hırçınlıkları, kızgınlıkları sanki orada ortaya çıkıyor ve sürekli Siyon'a ulaşma, bir gün geri dönme e, ve işte öfkeli bir şekilde geri dönme e, ne izlerini burada görüyoruz. Mezmurlar e, eski ahitte yer alan e, Yahudi kitaplarına e, tarihsel kitapları eklenen ilahi şeklinde daha çok biliyorsunuz bizim Hazreti Davud'a geldiğine inandığımız kitaplar orada özellikle Babil günlerine ait çok e, anlatı var. Babil sürgününde ne oldu? Çünkü şimdiki Yahudilik için çok önemli şeyler olacak. Ee, Sion bölgenin adı daha sonra şey Sion nedir diye sormuşlar ee, kutsallık kazanıyor kutsallık demek miydi acaba aklıma gelecek şimdi arkadaşlar ee, önümde notlar da var ama vakitten dolayı arada ona da bakamıyorum ikisini idare etmeyi e, çok beceremedim bugün e, ama özellikle şimdi kullanılan anlamında o kutsal bölge ulaşılması gereken vaat edilen şu işte bir şekilde elde edilmesi gereken bölge olarak orayı e, görüyorlar. Şimdi Babil sürgününde e, bu sefer Babil'e e, Davut soyundan gelenler, güneydekiler gitmişti biliyorsunuz. E, yani kuzeydekiler gitti tamam ama orada mabet yoktu. Davut soyu Babil'e gidince ve mabet güneyde yıkılınca birinci dönem, o zaman birinci mabet ortadan kalkmış oluyor. Kudüs'ü işgale gelen Babil'liler hem Yahudileri Babil'e sürüyor, hem de mabeti yıkıyorlar. Süleyman Peygamber'in mabeti yıkılıyor. Bu da çok önemli bir şey verecek bize şimdi. Yahudiliği anlamamızda. Şimdi Babil'de yaşayan, oraya ya yerleşen Yahudilerin mabeti yok. Ama onlar Musa devrinden beri aldıkları öğrene geldikleri öğretiyi e, devam ettiriyorlar e, Arz-ı mehut vaat edilmiş topraklar Evet siyonla eşitlenebilir daha geniş miydi, şey miydi onu düşünüyorum hani böyle hızlı hızlı yanlış bir şey dememek için e, Arz-ı mehut diye anılıyor Evet Arapçasıyla aklımızda olsun başka bir şey gelirse ben ekleyeceğim e, şey ne demiştik mabet yıkıldı Babil'deler artık ama e, tamam mabet yok o zaman mabette uygulanan ibadetler yok. Haftaya göreceğiz Yahudilerin mabette yaptığı ibadetler vardı. Mesela kurban sunmak. Kurban o dönemde yakılarak sunuluyormuş. E, ama kurbanın şartı mabet olması. Mabet olmayınca Yahudilerin bazı ibadetleri üstünden e, şey ne derler üst, üzerlerinden kalkacak o e, e, ama bu şekilde mabet yok, kendi bunlar yeni bir e, hukuk sistemi, yeni bir ibadet sistemi geliştirecekler. İşte biz bu Babil döneminde sözlü geleneğin yavaş yavaş ortaya çıktığını ve Yahudi kimliğinin sürdürülmesi için Tora'nın yani Tevrat'ın hükümlerinin uygulanması gerektiğinin altının Babil'de çizildiğini görüyoruz. Babil halkı yok olmamak için, asimile olmamak için, kendilerini unutmamak için Babil sürgününde çizildiğini e, Öğretilerini devam ettirdiler. Ee, şey, Babil'de ne kadar kaldılar, bakalım sonra ne oldu? Şimdi onlardan bahsedelim hızlı hızlı. Babil esarete fazla uzun sürmüyor. Babililer Pers, Farslılar tarafından mağlup edilince Yahudiler Farslı imparatorların yönetimi altına, idaresi altına giriyor. Ee, i̇kinci Darülfün döneminde Babil'i tekrar inşa etmelerine izin veriliyor. Tabii dönüyorlar, güneye dönüyorlar artık Babil'den, ee, vaat edilmiş topraklara dönüyorlar. İşte birinci mabet yıkılmıştı biliyorsunuz. Bu ikinci dönemde sürgünden dönen ama değişmiş Yahudiler artık sürgünü görmüşler, Babil'de Irak'ı görmüşler, başka bir bakış açısıyla, zihinle dönmüşler. Bunlar mabedi yeniden inşa ediyorlar. Bu arada hatırlayalım, dikkat edelim, işte arada söyleyelim, Babir de kadın dışından evlilikler de yapmışlar, yeni yeni kültürlerle tanışmışlar, işte memlekete döndüklerinde yeniden mağbete inşa edecekler. O dönem varsa yoksa mabet, mabet çok önemli, şimdi de önemli de gerçi. Bu dönemde iki tane figür karşımıza çıkıyor. Ezra ve Nehemia. Bunlar iki tane liderler. Nehemia mabetin inşasından etkili oluyor. Ama esas önemli olan şey Ezra Babil sürgünün sırasında kaybolan eski ahit metinlerini derliyor. Tekrardan bir araya getiriyor. Bir de öyle bir hikaye vardır. Yahudiler oradan oraya sürgüne giderken o dönem ahit sandığı içinde taşıyorlar on emri ve diğer kutsal metinleri. Bunların bu ahit sandığını konduğu özel bir çadır var. Ahit sandığını sadece Levi soyundan gelen Kohenler taşıyabiliyor. Sadece onlar ellerini sürebiliyorlar. Böyle kutsallığı olan metinler sürgün sırasında ya zarar görüyor ya kayboluyor. Ezra bu yüzden sanki tabiri caizse eski ahitin yazarıdır. O metinleri bir araya getiren çok önemli bir figürdür. Peygamber olmamasına rağmen peygamber gibi algılanır. Kitabı bu kaddesi çok büyük ölçüde toplayan, derleyen kişidir. En önemli şey de yani üstüne çok gelenek inşa edilse, bunun tefsiri yapılsa bile her şey Tevrat üzerine kurulu. Dolayısıyla Tevrat'ı derleyen, yeniden bir araya getiren kişi olarak Ezra çok önemli. Tapınağın bu ikinci mabet döneminde M.Ö. 500'lerde yapıldığı düşünülüyor. Hz. Süleyman M.Ö. 953'te yapmıştı. Yaklaşık 450 yıl sonra Babil sürgününden dönenler ikinci kere mabedi inşa ettiler. Ezra, Tevrat'ı ya da Tora. Tora, Tevrat'ın şeyi İbranicesi. Arada Tora diyeceğim, Tevrat diyeceğim ama haftaya bunları daha derinden konuşacağız. Ezra, Tora'yı toparlayınca edince bir araya getirince artık onun üzerine çok böyle baskı bir baskın bir öğreti geliştiriyor To Tora, Tora varsa yoksa sahhist şey yahudilikten hiç ayrılmayan bir parça haline geliyor Bir de o dönem monoteist inanç tek tanrı inancı üzerinde bir vurgu var Babil sürgününde Yahudiler ne edinmiş? Nasıl değişmiş Yahudilerin zihniyeti? Bu önemli. Şimdi Babil çevresinde Yahudiler başka kültürlerle tanışmışlar. Kendi o içe dönük ırk ve milliyete bağlı din anlayışından şey yapmışlar bir nebze uzaklaşmışlar ve bu demin de dediğim gibi başka bir bakış açısıyla dönmüşler. Geçen hafta konuştuk. Mesela Mecusi görmüşler o topraklarda. Aslında ilk dönem Yahudi öğretisinde olmamasına rağmen melek, şeytan, ölüm Örümden sonraki hayat, ahiret, yeniden dirilme gibi kavramlardan, mecusilerden, farsilerden etkilendikleri düşünülüyor. Bir de şu ilginç, Yahudilerin bütün hedefi işte şimdi Arz-ı Mevud dediğimiz topraklara dönmekken Babil'den dönmeyen, dönmek istemeyen Yahudiler olmuş. Bunlar ileride çok karşımıza çıkacak Irak Yahudiliğinin kurulmasında, Babil e, Tavmut geleneğinin oluşmasında etkili olacak olan Yahudiler. O zaman Yahudiler ilk defa dışı açıldılar e, ve işte Kenan Diyarı'ndan başka bir yere yerleştiler ve oradan dönmeyen Yahudiler de oldu. Bakalım sonra ne oldu? Şimdi Fars İmparatorluğu'nun etkisi altında ikinci mabeti yeniden yaptılar. Bundan sonra... 534'te, pardon 334'te İskender, Büyük İskender biliyorsunuz Atina'dan başlıyor. Akdeniz, Kuzey Afrika, Hindistan'a kadar olan yerleri egemenliğe altına katıyor. Ve işte bu döneme biz Helenleşme, Helenizasyon dönemi diyoruz. Helen, Yunan demek. Yunan kültürünün bütün bu saydığımız topraklara yayılması ve orada etkili olduğu dönem mi biz kastediyoruz. O dönemde işte Grekçe'yi kullanmaya başlayacak insanlar. Peki bu kapalı içe kapalı toplum etkilenecek mi? Yahudiler bu helenleşmekler etkilenecek mi? Etkilenecekler ama Yahudilerin arasından bu helenleşmeye karşı bir isyan gelişecek ve Makabiler isyanı dediğimiz önce 167-164 yıllarında gerçekleşen isyanda Yahudiler ee, helenleşmeye karşı çıkacaklar. Bugün de bu işte e, Yunan etkisinden kurtulmak diye adlandırdıkları bu özgürleşmeyi Hanuka bayramıyla kutluyorlar. Haftaya bahsederiz ondan. ama bir şekilde Helen Helen kültürüyle tanıştılar. Artık bunlar eski Yahudiler değiller. Hatta milattan önce 250'lerde de Eski Ahit'i Yunancaya çevirdiler. Buna mecbur kaldılar çünkü Grekçe konuşuluyordu artık etrafta. Eski Ahit'in Yunanca eski Eski Yunanca önce tercümesine 70'ler denir. 70 kişi tarafından yapıldığına inanıldığı için. E, ya da septuagint, septuagint diye geçer. E, bu da ilginç bir metindir. Hristiyanlık açısından da önemlidir. E, Grekçe tercümesi olan Tevrat'la Arami Cek, İbranice kalan Tevrat metinleri arasında bazı farklılıklar olabiliyor. Bunlar detaylar. ilgisini çeken arkadaşlar ileride bunları araştırabilir. Şimdi artık bir şekilde bunlar etkilendiler Helen'likten. Ama artık kendi aralarında bu Yahudi toplumu görüş aralıklarına da düşmeye başladı. Önce sadece milliyet olarak bir aradaydılar, bir millet olarak Yunanlığa karşı çıktılar. Ama şimdi kendi aralarında görüş görüş görüşarlılıklarıyla karşılaşacaklar. Şimdi Büyük İskender'den sonra Filistin bölgesi Roma yönetimi altına giriyor. Ve o günlerde biliyorsunuz, iki hafta sonra da göreceğiz, Hz. İsa e, dünyaya geliyor ve Hz. İsa böyle Mesih'in beklendiği bir Yahudi ortamında dünyaya geliyor. Kendisi Yahudi, %100 Yahudi. Bugünkü Hristiyan mesajı Yahudilikten tamamen uzaklaşsa da Hz. İsa bir Yahudi, e, işte, genelde siz... E, o, Hani hatırlarsınız Hz. İsa'nın çocukluk, bebeklik günlerine dair söylenenleri. İşte Hz. Meryem gibi yapımlardan İran yapımı bir film var ya, oradan falan hatırlarsınız, hatırlarsınız mabet etrafında o çeşitli Yahudi gruplarının birbirleriyle olan çatışmalarını. Hazreti İsa böyle bir ortamda geliyor. Mesih beklentisinin yoğun olduğu bir ortamda diyor ki ben diyor şeyim, ne derler, size Tanrı'nın davetini kutsal krallığını getiriyorum. Size diyor Tanrı'nın krallığına davet ediyorum. Melekut ademi diyoruz biz buna. İşte böyle hukuk böyle Yahudiler o dönemde işte e, faizdi, ticaretti, boşanmaydı, böyle dinin hukuka dair çok somut görünen taraflarıyla ilgileniyorlar ve bu konuda anlaşmazlıklar düşüyorlardı. Hazreti İsa onları artık göklere, gökleri krallığına çağırdı. Bir nevi Hazreti İsa göklerin peygamberidir, Hazreti Musa yerin peygamberi. Mesela Hazreti Musayı daha daha ile sembolize edebiliriz. Ee, Sina'dan da Allah'tan. E, on emri aldığı daha düşünün. O böyle ayakları yere basan hep hukuk diyen işte ee, daha çok mesela harfi, lafsi anlamı önemseyen bir din getirmişken Hz. İsa hep göklere bakan işte göklerin semavatına insanları çağıran daha metafizik şeyler söyleyen bir peygamber ve Hz. İsa'nın takipçileri o dönemde bu da pek ilgilenmiyorlardı. Kıyametin yaklaştığını ve ee, İkinci Alem'in başlayacağına inanıyorlardı. Bu yüzden de pek Yahudilerin ilgilendiği hukuk gibi şeyler onları ilgilendirmiyordu. Bu açıdan tam tersi bir öğreti getirdi Yahudiliğe ee, Hazreti İsa. Ama Hazreti İsa yine de ben Musa e, yasasına yani Musa yasasına bağlı olduğunu söyledi. E, kendisi Yahudi kurallarını uyguladı. 10 ebir mesela Hristiyanlar için de geçerlidir bir de Nuh'un Nuh emirleri diye bir şey var Nuhiler deniyor buna Yahudi olmadığı halde Hz. Nuh'a atfedilen 10 işte emirden biraz daha fazla olan şeyleri, şeylere inanan maddelere inanan insanlara Nuhiler deniyor yani ne tam Yahudisiniz Yahudi değilsiniz aslında ama yine de çok böyle dışarıda tutulmuyorsunuz 10 emre bağladığınızı sürdüren İnsanlarsınız. Ee, İbranice selam vermiş bize e, katılımcımız. Ben İbranice'yle birkaç ay anca ilgilenebildim. Ee, Yahudilik adı, uzmanlık alanım olmadığı için Grekçe'yle ben ilgileniyorum daha çok. Unuttum yani. O yüzden sadece şu anda okuyabilirim. Ee, ama tavsiye ederim ilgilenenler için. Çok zevkli bir dil. Ne demiştik? Hz. İsa Musa hukukunu devam ettirdi. Ee, ama demin dediğimiz gibi şey göklerine güvenliğine çağırdı insanları. Başka bir e, sanki bu Musa hukukunu, Musa yasasını başka şekilde yorumladı. Ama göreceğiz iki hafta sonra Pavlus döneminde Hristiyanlık Yahudilikten tamamen uzaklaşacak. Uzaklaşmayı böyle e, en belirgin ilk hedefi haline getirecek ve Yahudilik karşıtı Yahudi olmamakla kendini ifade eden bir din haline girecek. Ama Hazreti İsa'nın hatırlayan Hazreti Meryem filminden en büyük itirazı mabetin etrafında toplanan din adamları ve onların tartışmalarıydı. O dönem Yahudi din adamları çok böyle literal, çok böyle yüzeysel metnin nasıl anlaşılması gerektiğine dair şeylerle ilgileniyorlardı. Ve halkı yönlendirmeye çalışıyorlardı. O dönem e, halkı kendi görüşlerine çekmeye çalışıyorlardı, psikolojik baskı yapıyorlardı. İnsanlar çok sıkılmış vaziyetteydi ve hep bir mesih beklentisi içindeydiler. Bir de e, hep böyle hukuka, somut şeylere önem veren Yahudi dininin e, kalbi, işte ruhu, metafiziği eksik bırakmasından dolayı bir huzursuzluk içindeydiler. Tam o, o ortamda kurtarıcı bir figür olarak Hazreti e, İsa dünyaya geldi. Ama biliyorsunuz en büyük karmakarışıklık. E, karşıt olarak karşısına oğullarını, e, o dönemin Yahudilerini aldı. E, şimdi bu dönemde e, Filistin ve çevresi Romalı egemenliği altında. Valiler tarafından yönetiliyor. Mesela Herot var ya o Hazreti İsa döneminde ki Mısır, e, Kudüs valisi daha ziyade Filistin bölgesinin yöneticisi. Çünkü Roma valisi işte Hazreti İsa'yı çarmıha götüren Pontus Pilatus ama Herod şey ne derler o bölgenin Yahudi asıllı ama Roma'ya bağlı yöneticisi. İşte bu Roma döneminde belli başlı üç tane Yahudi grubu var. haftaya ile yine sözünü edeceğiz. Bir Ferisiler, Sadık, iki Sadukiler üçüncüsü de Esteniler. Sadukiler üst tabakasına mensup Yahudi ırkının aristokrat bir sınıf ve mabetteki ibadetler Ile ilgilenen dil adamı çevresi diyebiliriz kısaca. Ferisiler ise daha böyle halktan gelen okumuş etmiş alim sınıfı ve Sadukilerin üstünlük iddialarını eleştiriyorlar. Dolayısıyla Ferisiler, Yazıcılar Yazıcılar diye de isimleri geçebilir, biliyorsunuzdur. Böyle bir ayrım var. Bir de Eseniler diye bir grup var. Bunlar daha böyle mistik Manastır hayatını tercih eden gruplar. Esenilere ait yazmalar bulundu Ölüdeniz civarında. 1946'lı, işte 50 50'ye kadar olan dönemde çok da ilgi çekti. O dönem aslında birkaç tane Yahudi grubunun olduğu keşfedildi o yazılardan. O yazıların o gruplara ait olduğu ortaya çıktı. Ölüdeniz yazmaları denir. Çok değerli çalışmalar var bunun üzerine. Yahudilerin aslında başka gruplara da barındırdığını gösterdi bize bu yazmalar. Yani sadece şey değil böyle hukuku önemseyen Literal yorumlar yapan Yahudi gruplar yokmuş. eseniler gibi mistikler varmış. Ee, kendi aralarında böyle e, toplanıp ibadetle meşgul olan duayla, zikirle, tefekkürle meşgul olan gruplar varmış. Şimdi Roma yönetimindeler artık milattan sonradayız. 66 yılında Yahudiler Romalılara karşı isyanına geçiyorlar. E, Romalılar misilleme olarak e, onları öldürüyor. Işte isyanı bastırmaya çalışıyor. 70 yılında Kudüs'ü ele geçirip mabeti yıkıyorlar. Mabet bir kere daha yıkılmış oluyor. Bundan sonra da inşa edilemeyecek zaten. Birincisi e, Babil Kralı Nebukadnezar Nezar e, 586'da yıkmıştı. Hz. Süleyman Kudüs e, mabetini. Değil mi? Yanlış bir şey söylemiyoruz. Ezra ve Nehemya döneminde bir daha yapılmıştı. 953'te Hz. Süleyman şey inşa etti. 586'da Babil isya Babil sürgünü oldu. Mabet yıkıldı. Ondan sonra Babil sürgününden dönenler inşa ettiler. Ee, ve ikinci mabet şey, Roma dönemine kadar ayakta durdu. Milattan sonra 70'e kadar ayakta durdu. Roma döneminde 70'te yani Hz. İsa'nın vefatından 40 yıl sonra yıkılmış mabet. Hz. İsa o mabetin etrafında e, bulunmuştu biliyoruz. Şimdi demiştik ki e, artık mabete bağlı, mabet üzerinde kurulmuş Yahudilik yok. E, dolayısıyla mabete bağlı ibadetler de ortadan kalktı. Bu ibadetleri yapan din adamlığı sınıfı da ortadan kalktı. Mesela mabette kutsalın kutsalı kutsul akdes bir bölge vardı. Oraya sadece işte levi soyundan gelenler girebiliyordu. Çeşitli ritüellerden sonra işte temizlenip arındıktan sonra sıradan Yahudiler oraya gidemiyordu. İşte bu tür detaylı şeyler ortadan kalkmış oldu mabet kalkınca. Mabetin yok olması bazı uygulamaları da kaldırdı ama Yahudiler belli bir şeyin etrafında toplanma ihtiyacı hissettiler. Bu dönem Sanhedrin denen meclis tarzı bir kurum kurduklarını görüyoruz. Bugün de işte Knesset var ya onların meclisleri o dönem işte Sanhedrin tarzı kurumlarına mesela Knesset demişler. Knesset Yine bir mabet olmasa da, yani bugün hani o kurmak istedikleri kutsal bölgede bir daha kurmak istiyorlar ya mabeti, yıllardır arzuları o ya, mabetsizlik döneminde meclisler şey yapmışlar, Sanhedrin denen, burada işte çeşitli kurallarını almışlar. Biz bu dönemde artık Yahudiliğin böyle çok kurumsallaştığını görüyoruz bu döneme Rabbinik Yahudilik Rabinik Yahudilik deniyor Rabbi ya da Rab'a işte İngilizcesi Rabbiler şey, Yahudi din adamları Yahudi din adamlarının şekillendirdiği Tora'yı ya da Tevrat'ı yorumladıkları sözlü Yahudi geleneğini toplayıp kaleme aldıkları tefsirleri yazdıkları dönem bu dönem dolayısıyla Yahudi dininin çok detaylandığı bir dönem şimdi biz ne demiştik eee bir Ferisiler vardı, bir Sadukiler vardı. Sadukiler e, mabetteki lin adamlarıydı. Mabet kalkınca Ferisiler gibi ilim adamları güçlendiler. Çünkü artık kutsal metinler üzerine kurulu e, şey ne derler bir Yahudilik başladı. Eseniler var. Eseniler suya sabuna dokunmuyorlar. Eseniler mesela evli, evlenmekten pek hoşlanmıyorlar. Bu yüzden nesilleri çoğalmamış. Zamanla yok olmuşlar. Biraz böyle mistik enteresan şeyler olarak biliniyorlar bugün de. Daha çok bilgi edinmek lazım. Daha çok verilerin toplanması lazım. Esseniler gibi şeylerin. Eseniler var. Üç grup olarak bilinir Yahudiler bu dönemde. Ferisiler, Sadakiler, Esseniler. Ee, but neden bahsediyoruz şimdi ee, şey. Mabetin yıkılmasından sonra Rabbiler tarafından e, dinin yeniden yorumlanmasından bahsediyoruz. Sanhedrin meclis demek bunların e, Hristiyanların kilise meclisleri gibi ama bundan sonra artık sinagog önem kazanacak. Özellikle modern dönemde mabetin yerini sinagog alacak. Şimdi bu dönemde biz e, Yahudilerin sadece Tevrat'ı değil ama yüzyıllar boyunca bir de bir sözlü geleneği oluşturduğunu görüyoruz. Bu söz çok fazla detayı var bunun Yahudi kitapları ile ilgili. <gülüyor> hem çok terimler söylememiz gerekir hem tek tek bu süreçlerden bahsetmemiz gerekir. Biz kısaca çok açık bir şekilde burada konuşuyoruz. Bir Tora var Tanrı'dan aldıklarına inandıkları. Bir de bunlara eklenen peygamberler tarafından yazılan kitaplar var. Peygamberler anlatan kitaplar var. Ezra, hem ya, Daniyar gibi. E, tarih kitapları var. Krallar, Birinci Krallar, ikinci Krallar gibi. Şiir tarzında Mezmurlar, e, Süleyman'ın Değişleri gibi kitaplar var. Böyle genelde 3-4 e, literat, janra, 3-4 e, stile tarza uyan e, metinler var. Yahudi Kutsal Kitabı'nda eski ahitte. Şimdi bunlar yazılı olanlar ve e, bugün elimizde olanlar. Ama bir de sözlü bir gelenek var. 66 kitap e, yeni ahitle birlikte miydi? 27 tanesi e, 27 artı kaçtı? Ona hemen ben şimdi kontrol edeceğim. İnsan e, bir şeye yoğunlaşınca şimdi ben uzun süredir. Doktora tezime ve dolayısıyla Hristiyanlığa yoğunlaştığım için detayları unutabiliyoruz. Bu dönem Yahudiliği de şey yapmıyorum, anlatmıyorum sınıfta. Şimdi kitaba kutsal şey kutsal kitabın oluştuğu kısımlara bakalım. 39 şeydi eski Ahit kitaplarıydı. 39 artı 27 miydi? Kesin sayısını kontrol edelim. E, aklımızda şey olmasın yeri gelmişken. Bakıyorum arkadaşlar. Bir dakika verin bana. Evet. Beş kitap mesela ben okurken size de söyleyeyim. E, tekvin yani yaratılış, çıkış. Leviler kitabı, sayılar kitabı. Bir de tesniye var. Ondan sonra peygamberler kitapları var. İlk peygamberler, son peygamberler. İşte Hoşea, Yoel, Amos gibi. Ee, toplam bir sayı verileceğini sandım. Ben burada saymıyorum ama evet şimdi sayabiliyorum. 31 tane peygamberlere kadar var. Bu şey çoğalttı. Bir saniye ben hemen İncil'e bakacağım, e, Kitab-ı Mukaddes'e bakacağım. Bu arada biz konuşmaya da devam edelim. Şimdi şey, e, neden bahsetmiştik? Yazılı kitap demiştik, Tevrat ve Tevrat'a eklenenler. Bir de e, sözlü gelenek devam ediyordu yüzyıllar boyunca. Bu sözlü geleneği Yahudi ilim adamlarının da katkıları, yorumları, e, bunlara yaptıkları tefsirler oldu. Şimdi işte bundan sonra çokça duyacağız. E, Misna, gemera diye bu ikisinin de birleşmesine Talmud diyeceğiz Bunlar haftaya anlatılacak O yüzden e, kısa kısa geçiyorum şimdi arkadaşlar elimize almışken Bu arada e, e, ufak da bir detay da olsa e, Yahudilerin inandığı, kullandığı eski ahitle Hristiyanların kullandığı şu işte kutsal kitaba aldıkları eski ahit kitapları arasında bazı detay farkları var. Bir de uzun süreler boyunca şey olmuş. Ne derler? çeşitli ilim adamları, işte din adamları. Bazı kitapları kabul etmiş, bazılarını kabul etmemiş. Hristiyanlıkta da göreceğiz. Bu kutsal kitaplarının son şeklini alması çok uzun bir zaman almış. Hem Yahudilerde hem Hristiyanlarda dolayısıyla ben de direkt mesela 66 diyemiyorum mesela bazı işte Hristiyan geleneği bir tanesini kabul etmez, o onu kabul etmez bu bunu kabul etmez, önümdeyken ben okuyorum size, dediğim gibi yaratılış kitabı var, çıkış kitabı var, leveliler sayılar, tesniye var, sonra Yeşu Yeşu neydi? Kimdi? Hz. Musa'dan sonra e, İsrailoğulları vaat edilmiş topraklara ulaştıran kişiydi, Musa yolda ölmüştü Yeşu'nun dönemi anlatılıyor ondan sonra hakimler dönemi Eski ayet'e baktığınızda eski ayet kitaplarının isimleri size Yahudi tarihinin başlıklarını veriyor. Bu açıdan çok yararlı. Sonra Ruth ile başlıyoruz. 1. Samuel 2. Samuel 2. 4. 6. 8. 10. 12. 14. 16. 18. 20. 21. 40 yalnız sağmadıysam ya da 39 hızlı hızlı saydım. Ben 39 artı 27 gibi bir şey hatırlıyorum. Çünkü yeni ahitte. Yeni ahitte sayıyoruz. 66 edecek mi bakalım? 31. 39 artı 31 gibi şey oldum. 70 mi oldu şimdi? Birazdan kontrol ederiz. Ya yani Ben böyle sayılara, tabii ki kitap bu de çok önemli ama e, daha ziyade hangi kitap var, neyi anlatıyor, e, onları e, şey önemsiyorum. Şurada Tevrat kitabımız var. Hepsi içeren hangisi vardı? E, devam edelim. Ben dediğim gibi şey yapacağım. Şimdi sözlü gelenek, gelenekin toplandığı kitaplara Mishna deniyor. Hafta detaylarını göreceğiz. Mishna da Mişna'da olanları ek olarak yazılanlara Gemara deniyor. Mişna artı Gemara'ya Talmud deniyor. Özellikle orta çağ e, çok konuşacağız Talmud. Yani sözlü geleneği e, içeren Bunları yazılı şekli. Bir de onlar üzerine yapılmış yorumlar ekler. Genelde hukukla ilgili. Mişna özellikle hukukla ilgili. Şimdi Talmud var ama iki tane Talmud var. Bir Babil'deki Yahudilerin oluşturduğu Talmud var. Bir de Filistinli Yahudi geleneğinin oluşturduğu Talmud var. Aslında Filistinli Yahudi geleneğindeki Talmud daha eski. Ama Babil Talmud'u daha kuvvetli, daha güçlü kabul ediliyor. Ve şeyhli derler daha otorite e, sahibi olarak kabul ediliyor Babil Talmud'u o zaman daha önemli ee, Talmud bugün çok önemli, en önemli şeyleri. Bir de göreceğiz işte Agada ya da Halaha diye bir ayrımları var. Bu kitapların içinde kimse hikaye anlatı olarak kabul ediliyor ama Halaha gibi kısımlar hukuk kurallarını barındırıyor. O yüzden genelde Yahudi kutsal kitapları hukuk kuralları ve kıssalardan, tarihsel kıssalardan oluşur. Ve e, Yahudiler bunları gerçek tarihi olaylar olarak okurlar. Orada anlatılan zaman dilimini e, kimisi yorumlar tabi burada sembolizm vardır der. Ama büyük çoğunluğu birebir mota mot kabul eder. Yahudi bu yüzden harfe çok bağımlıdır. Harfin gerisindeki ruhu pek aramaz. Şimdi orta çağdayız artık. Bu Talmudlar Milattan sonra 6. 8. yüzyıla kadar hala yazılıyor. Milattan önce başladı Yahudilik. Evet, sözlü gelenek toplandı. Tevrat Ezra döneminde toplandı. E, sözlü geleneğe tefsir yapıldı. Bunların yazımı devam etti. Bir de bunların yazımı falan önemli bunları yazanlar. işte kuralları var. Bir de ortaçağda Müslümanlar Yeşilvim denen okullar kurmuşlardı. Tevrat'ın yazımına, okumuna, okumasına kendilerini adamışlardı. Çeşitli kurallar vardı. Şu hala sayamadığım kitapları yazmış biriniz. Biriniz saysın <gülüyor> diyeceğim şimdi. 39 artı 27 benim aklımda ama tutturuyor muyuz? Ee, şey, bunda internet explorer kullanıyoruz. Öbür arama motorunda Google'a İngilizce yazdım. Direkt sayı şey yapmadı o da. Tek tek kitapları söyledi. Ee, Wikipedia'nın Bible şeyinde maddesinde. Biz en iyisi Türk usulü kaç tane kitap vardır? Yazalım. How many books in the Bible? 6'te 8 mi? Bakalım. E, Türk şeyinde arkadaşlar hani çok ciddi bilgiler olmayabiliyor, e, google.com.tr .com, kullanırsak hemen şimdi bir, bir kitap mukaddes araş, araştırmalarına ayrılan ciddi bir siteden öğrenelim bakalım. Protestanlar başka sayıda kitap kabul ediyor, Hristiyan şey, katolikler başka kitapları kabul ediyor. O yüzden de bir konsensus, bir icma oluşmamış. Nasıl oluşmuş kitaplar, nasıl bir araya getirilmiş? Böyle başlıklarımız var. Bir tanesi de açık açık sayısını söylesin. Şurada bir yerde vardı. Şimdi taktıkça da vakit kaybediyoruz. Aradığım bilgi henüz çıkmadı. Katolik eski ahidinde daha fazla kitap bulursunuz deniyor. Katolik eski ahidi 46 ya da 47 kitabı kabul ederken Protestanlar bunun 39'unu kabul eder. Tabi bu Hristiyan bakış açısıyla yazılmış, İsrail oğulları için daha da farklı. O zaman benim aklımda Protestanların saydığı 39 kalmış, bir de 46-47 sayılanlar var. Bunun üstüne yeni ahidi ekleyeceğiz. Tekrar uzun uzun tablo çıkarmışlar. He arkadaşlar tamam nihayet buldum. Ee, 45 e, 45-46-47'de bırakıyor Katolikler. Ee, şey, Tabi bir de bunlar el yazmaları e, kitabı mukaddesin hala el yazmaları bulunuyor yeni yeni yani böyle bizim Kur'an-ı Kerim gibi iki kapak arasında bir araya getirilmiş ve belli bir dönemde başı sonu belli olarak inmiş betenler değil bunlar. İncil'ler de öyle insanlar tarafından yazıldılar bütün kutsal kitap da öyle, eski ahit de öyle, Yahudi kitapları da. Bunlar zamanla bitti bunların yazımı. Kimisi kimisini kabul etti, diğerini reddetti. Bu yüzden bir konsensüs yok. Söz sayacağım şu kitapları, şu bizi bitirelim. Hiç unutmamış olacağız bu derste. Onun sayısını bulursak, en son karar verirsek kaç olduğuna. Şimdi orta çağ çok önemli Yahudilik için, tamam Kuruluş dönemi de çok önemli ama Orta Çağ'da bugünkü şeklini alıyor. Artık din adamları çok önemli bir pozisyona geliyor şu Rabbayi, Rabbi dediğimiz ee, ve onlar damgasını vuruyor bu dini geleneğin üzerine. Okullar kuruluyor, çeşitli yorum gelenekleri geliştiriliyor, bir de artık Yahudiler çeşitli bölgelere yayılmışlar, ee, karşılaşmışsınızdır, e, duymuşsunuzdur. Aşkenazlar var, seferatlar var. Mesela seferatlar İspanya, Portekiz, işte Fas gibi Kuzey Afrika ve Akdeniz bölgesinde bulunan doğulu Yahudiler. Ama Almanya, Fransa, Balkanlar gibi taraflara giden, Rusya taraflarına giden, Polonya taraflarına giden Doğu Avrupalı Yahudilere de aşkenazlar deniyor. Bunların çeşitli özellikleri var. Seferatlar. İspanyol Katalancası'yla İbranice'nin karışımı bir dil kullanıyorlar, Ladino'yu kullanıyorlar ve daha böyle Akdenizliler, seferat müziği güzeldir mesela ilginizi çekerse tavsiye ederim, daha doğulular. Seferatlar İspanya'da o ya da işte Fas bölgesinde ki Müslüman yöneticiler döneminde baskı ve zulüm görüyorlar. Biliyorsunuz meşhur şeydir, Osmanlılar Yavuz Sultan Selim döneminde İspanyol Yahudilerini kurtarıp e, gemilerle Osmanlı topraklarına getiriyorlar. Bu yüzden de bundan sonraki dönemde Osmanlı topraklarında çok fazla Yahudi olacak. Aşkenazlar da Orta Çağ Avrupa şey Almancası İbranice ve Aramice karışımı bir dil geliştiriyorlar. Bunlara da Yidiş dili deniyor. Yahudilikte de, gizlilik, kendi aralarında olmak, bir arada olmak çok önemli olduğu için bu kendilerine ait dili kullanmayı çok önemsiyorlar. Orta Çağ'da çok parlak dönemler yaşanmış. Eee Ma Maimonides'i Ma Ma duymuşsunuzdur. Musa İbn Maymun, filozof, Yahudi filozof. İbn Gabirol var, Saadia Gaon var. Daha pek çok e, meşhur Yahudi Sema'ya biz orta çağda rastlıyoruz. Bunlar Arapça yazıyor, İbranice yazıyor, felsefeyle ilgileniyorlar. Ciddi ciddi mesela Baymonides e, İbn-i Sina'cıdır. E, Halevi, e, Yuhanda Halevi e, şeydir, plan e,